1012 numaralı konu, Ümmü Hayat'ın, oğlunun ölümüne sabetmesi. Kurayza gününde ensardan bir kişi öldürüldü, ismi Halı dedi, annesine, ey Hayat'ın annesi, oğlun öldürüldü, dediler, kadın yüzünü kapatarak geldi, kadına, Halı da ölmüştür, sen ise yüzünü kapatıyorsun, dediler, kadın cevap olarak, ben Hayat'ı kaybetmiş isem, hayatımı da kaybetmedim ya, dedi, bu hadise Hazreti Peygambere söylenildiğinde dikkat ediniz Hayad'ın ecri iki şehidin ecridir buyurdu. Ey Allah'ın Resulü bu niçindir dediler. Hazreti Peygamber çünkü onu ehli Kitab öldürdü diye cevap verdi.